780. konu, İbni Ömer'in Allah'tan sevap isteyerek, gasp edilen develerinden vazgeçmesi ve yine sevap için evlenmesi, bir gün haricilerin ileri gelenlerinden Necdet el-Harureye'nin adamları İbni Ömer'in develerini önlerine katarak götürdüler, develeri gütmekte olan köle gelip, ey Eba Abdurrahman, develerini Allah için sadaka say, dedi,